1944 numaralı konu, meleklerin müşriklerle savaşması ve onları esir alması, Bedir günü kıratlara binmiş bazı kimseleri yer ile gök arasında gördüm, başlarında miferler vardı, müşriklerden bazılarını öldürüyor, bazılarını da esir alıyorlardı.